Bugün madem yapılacak olan hayırların, hasenatların, ibadetlerin, ecirlerinin kat kat fazla verileceği muhakkak ise biz de gelin şu saatlerde beraatın anlamı olan affa uğramanın şöyle derinlerine gidelim. Merhametten bahsetmeye çalışalım. Biliyorsunuz Besmele'nin içerisinde hem Allah Celle Celaluhu'nun lafzı var. Hemen onun yanında engin merhametini ifade eden Rahman ve Rahim isimleri var. Her namazda okuduğumuz o Fatiha suresinin ikinci ayetinde de yine aynı isimler tekrar ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in ilerleyen surelerinde de yine bu sefer Rahman, kelime olarak ilk surede yerini alıyor ve dolayısıyla bu isimle, Rahman suresiyle isimlendiriliyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde de şefkat ve merhametten yüzlerce defa anlatım var. Merhametli olmanın. İnsanlara, hayvanlara, çiçeklere merhamet etmenin, şefkatli olmanın ne kadar önemli olduğuna dair izler mevcut. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Kızı Zeynep validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi bir gün. Oğlum ölmek üzere dedi. Ne olur bize kadar gelebilir misiniz? Haber gönderdi böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin buyurdu kızına böyle bir cevap verdi selam gönderdi Bu sefer yeniden babacığına bir not gönderdi Ne olur mutlaka gelsin ne olur gelsin Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında birkaç sahabeyle beraber kızının yanına gitti. Torununu efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a verdiler, kucağına aldı. Küçücük yavru zar zor nefes alıyordu. Bunu gören Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güzel gözlerinden yaşlar boşandı. Onunla beraber orada olan Sa'd bin Ubade radiyallahu an Ey Allah'ın Resulü bu haliniz nedir? diye sordu. Şaşırmıştı. Şöyle buyurdular. Bu Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur. İki cihan Efendimiz aleyhisselam hüzün veren olaylarla karşı karşıya kaldığında ağladı ve bu ağlamanın rahmetten kaynaklanan bir tepki olduğunu söylediği daha birçok hadise var. Mesela onlardan bir tanesini aktaralım. Yanı başında olan, çocukluğu kendisinin yanında geçen Enes radıyallahu an anlatır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu teslim etmek üzere olan oğlu Küçücük İbrahim'in yanına girince, Gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Bunun üzerine o gün yanında olan, Abdurrahman bin Avf radıyallahu an, Ey Allah'ın Resulü, Siz de mi ağlıyorsunuz diye sorunca, Ey Avfın oğlu, Bu gördüğün gözyaşları, Rahmet ve şefkatin eseridir cevabını verdi. Sonra da, Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı söyleriz. O sözleri söyleriz. Ey İbrahim, seni kaybetmekten dolayı gerçekten üzgünüz. Yine bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanında sahabeler vardı. Onlarla beraber hasta olan Sa'd radiyallahu anh'ı ziyarete gitti. Sahabesinin durumunu görünce yine mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Kendisinin ağladığını gören sahabiler de tabii ağlamaya başladılar. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bilmez misiniz, gerçekten Allah... ''Gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azap etmez. Fakat'' buyurdu, dilini işaret etti. ''Bunun yüzünden azap eder veya bağışlar.'' Yani, diliyle isyan kelimeleri söylemedikten sonra, bir insanın ağlamasının hiçbir zararı olmadığı gibi, affa da sebebiyet verebilir.'' ne kadar şefkat ve merhamet abidesi bir şahsiyet olduğunu herkes biliyor. Zatının nezih hayatını incelerseniz, siyer okuduysanız hayatınızda veya dinlediyseniz, merhamette kendisinin ne kadar üst düzey bir seviyede olduğunu rahatlıkla fark edersiniz. Yine, Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan diyor Bedevilerden bir grup geldi. Efendimiz aleyhisselamın huzuruna. Siz dediler çocuklarınızı öpüyor musunuz? Evet buyurdu Efendimiz. Onlar ama dediler biz Allah'a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz. Bunun üzerine Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa, ben ne yapabilirim ki buyurdu. Buna benzer bir rivayette, bunu da duymuşsunuzdur hatırlayalım, bir gün torununu öptüler, kimi Hasan'ı radıyallahu anh. O sırada Akra Habis, Efendimiz'in yanına geldi, dedi ki benim tam, On tane çocuğum var ama dedi hiçbirini öpmedim. Bunun üzerine de hayret etti Efendimiz aleyhisselam merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz buyurdular. Cafer radıyallahu an anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Ve Cafer'in oğullarını çağırdı. Bir de baktım ki, onları öpüyor, kokluyor ve ağlıyor. Ben de, ey Allah'ın Resulü dedim, Cafer'den bir haber mi aldınız? Evet dedi, o bugün şehit edildi. Ardından hep birlikte ağlamaya başladık. Sonra döndü ve etrafındakilere, Cafer'in ailesi için yemek hazırlayın. ''Zira onların yeteri kadar zaten meşguliyetleri var.'' buyurdu. Hem merhameti işlerken burada bir de ders almamız gereken yerdeyiz. Zaten ailesinden bir vefat etmiş olan bir insana lahmacun, ayran, helva gibi kafası karışıkken ona eziyet verecek şeyleri yaptırmamak lazım. Bunun bir adet haline gelmemesi için özellikle konu komşunun bu konuda sen kendi acınla, duanla, definle ilgili neler yapman gerekiyorsa onunla ilgilen biz komşunun olarak gerekli misafirperverliği gösteririz demesi lazım. Evet, çünkü o acı bir yüreğe düştüğünde Yemeyi içmeyi düşünmeyen bir insana neden başkaları için ziyafet verdirilir? Yine merhametle alakalı aktarılanlarla devam edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu merhametli olanlara rahmetiyle muamele edeceğini buyuruyor. Hadis-i şeriflerde okuyoruz ve çok önemli bir ihtar var. Siz, yeryüzündekilere merhametli olun ki, göktekiler de size rahmet etsinler. Melekler var biliyorsunuz. Bazen dualara amin diyorlar. Bazen ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz lazım, etmiyoruz, onlara da amin diyor ve kendi kendimize belayı çağırıyoruz. O yüzden derler ya, Ne olur? Sen beni hasta edeceksin. Senin ölümün benden olacak. Bu çocuk beni öldürecek gibi kötü sözler söylemeyin. Veya oğlum düşeceksin oradan. Bak karşıdan karşıya geçerken bir gün ezileceksin. Veya bak eğer böyle yapmazsan kızım, ileride öyle bir adamla evleneceksin ki hayatını mahvedecek. O zaman anlarsın gibi... Yarı dua ihtiva eden şeyleri söylememek lazım. Çünkü duanın kabul olduğu vakte rast gelmiş olabilir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah-u Teala da merhamet etmiyor. Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir buyruluyor hadis-i şeriflerde. Değerli dinleyenlerim. Hayatının her anı emrettiği ve tavsiye buyurduğu bu merhamete şahitlik eden merhamet timsali efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhametlilerin en merhametlisi olan Allahu Teala'nın da rahmet edeceğini ve onlara bu rahmetinin gereği muamelede bulunacağını bildiriyor. Allah Celle Celaluhu kullarından ancak merhametli olanlara rahmet eder. Bugün beraat konuşuluyor. Af için dualar, secdeler değil mi? Akşam o iftara bekleyen, iftara odaklanmış gözler ve aç mideler var. Geceliğin acaba hangi sohbeti dinlesem? Hangi tespihati yapsam, kimleri arayıp sorsam diye düşünenler var. Niçin bugün Allahu Teala'nın rahmetine sığınmak istiyorlar? Her birimiz öyle. Peki, şöyle düşünebilir miyiz? Madem Allah Celle Celaluhu kullarından ancak merhametli olanlara rahmet edecek. Bizler kardeşlerimize karşı iş yerindeki arkadaşlarımıza karşı, hanımımıza, kocamıza, evlatlarımıza, akrabalarımıza karşı, komşumuza karşı ne kadar merhametliyiz. Eğer bu rahmetten istifade etmek istiyorsak ki istiyoruz, merhamete ihtiyacımız var mı? Çok fazla var. İhtiyacımız, o zaman, Biz de Allah'ın kullarına, sadece insanlara değil, kediye, köpeğe, balığa, kuşa veya bitkiye, ağaca yarattığı her varlığa merhametle muamele edeceğiz. Onlara acıyacağız ki bize de acınsın, bize de aynı muamele yapılsın. Biz onlara merhamet edeceğiz ki onlara acıyarak, bir annenin evladına olan şefkati gibi davranacağız ki aynısını Rabbimizden Celle Celaluhu umalım. Günümüzde çocukluk maalesef gençlik kadın erkek bu tabirler birbirlerine karışmış durumda. Derler ya at iziyle it izi birbirine karıştı. Kavramlar çorba oldu tarhana çorbası gibi. Bugün bir çocuğun 20 yaşına kadar öğrenemeyeceği şeyler bir senelik internet, YouTube alışkanlığıyla öğrenilebiliyor. Bunun bazen yararı olsa da öyle görünse de çoğu zaman zararı oluyor. Bakıyoruz bazı zararlı yapımlardan etkilenen çocuklar köpeklerin, kedilerin video olan izliyorlar. Efendim, birisi ip takmaya çalışıyor, kediyi boğuyor. Ötekisi kulağına bir efendim maddeyi sıkıştırmaya çalışıyor. Ateşi kızdırmış vesaire. Bu çocukları görüyorsunuz oğlum sen bunu nereden izledin? Niye bu köpeğe eziyet veriyorsunuz? Ey şurada izledik diyor. Burada izledik. Bu bunu yapmış, bu şunu etmiş. Ya bir çocuk nasıl bir kediyi boğar nasıl bir köpeğe tekme atabilir nasıl bir kuşu nasıl bir akvaryum balığına eziyet edebilir onu yaratanı hiç mi düşünmez ama maalesef anne babalar kendi pozisyonlarını unuttuğu için nasıl olsa ben bu çocuğa istediğim eğitime veririm diye düşünüyorlar kendi yaklaşırlar Yaptıkları yanlışları çocuğunun görmediğini zannediyorlar. Hayvanlara karşı merhametsiz olan bir anneyi babayı izleyen çocuk da öyle. İzlenimde bulunuyor. Sonra anne babalarda ne kadar vicdansız, merhametsiz bir evladım var deyip devam oluyoruz. Yıllar önce anlatmıştım. Yeri gelmişken anlatayım. Hanımıyla... Kavga ediyor bir adam. Hanımı da huysuz. Ben diyor senin babanda yaşamaktan bıktım. Yahu neden? Senelerdir diyor. Biz senle yalnız kalamadık. Çocuklarımla şöyle bir aile olamadım. Efendim. Bıktım diyor senin babandan. Yahu yapma etme ne olur sabret şu bu biraz zaman geçiyor. Baktı gördü olmuyor. En son hanımı geliyor, bak diyor ya ben ya baban. Biz çocuklarımızı, çocuğumuzu neyse alacağız gideceğiz evde. Adam da diyor madem öyle, bir tane onda bağ evi varmış bir köyde. Birkaç ay yetecek kadar işte kurutulmuş etini, ekmeğini, suyunu neyse alıyor. Baba diyor hadi gidelim. Nereye gidiyoruz oğlum? Gel baba sen. Adamın amacı o bağ evine götürmek. Hanımın dırdırındansa orada yaşasın babam diyor. Biraz böyle meşakkatli bir yolculuktan sonra gidiyorlar. Eve kadar. Babasını zor da olsa orada bırakıyor. Eşyalarını koyuyor. Baba diyor ben bir ay sonra iki ay sonra geleceğim yapacak bir şey yok derken arabaya atlıyor. Adam geri dönerken şöyle dikiz aynasına baktığında şaşırıyor. Oğlu Ahmet arabanın arkasında saklanmış meğer. Onlarla beraber gelmiş. Oğlum diyor sen ne yapıyorsun burada? Baba diyor sizle beraber gelmek istedim. İzin vermeyeceğini bildiğim için de saklandım diyor bagaja. Oğlum diyor Niye böyle yaptın vesaire? Baba diyor sen onu boş ver de sana bir şey soracağım diyor. Söyle diyor. Sen diyor yaşlandığın zaman, diyelim ki ben evlendim. Aynı şekilde seni buraya mı getireceğim diyor. Nasıl yani oğlum? E sen diyor dedeme kendi babanı buraya getirdin ya. Demek ki belli bir yaşta insanlar buraya getiriliyormuş. Ben de en azından yeri öğreneyim dedim hangi yoldan geliyoruz ne yapıyoruz o zaman kafasına dank ediyor adamın ağlamaya başlıyor zaten gönlü yok geri geliyorlar biraz daha işte düşünüyorlar istişare yapıyorlar daha geniş bir daire almaya çalışıyor vesaire hayatına devam ediyor şimdi merhameti çocuklar nasıl görürse o tekabül edecek bizim İlk önce kendimizi bir sınamamız lazım. Ben bugünkü beraatte gerçekten de beraate ermiş bir kul olmak istiyorum ama ne yapıyorum? İsteyecek yüzüm var mı? Naz yapacak halde miyim? Bunu bir değerlendirmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın rahmetinin Gazabını geçtiğini anlatacak Şöyle buyuracak Allah varlıkları yarattığı zaman Kendi katında arşın üstünde bulunan kitabına Rahmetim gerçekten de gazabıma Galebe çalmıştır diye yazmıştır Aslında A'raf suresinde de bu geçiyor. Buna bir işaret var. Aynı surenin 156. ayetinde lütfen dikkatle dinleyelim. Şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Allah buyurdu ki, Kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ben, Ben, onu bana karşı gelmekten sakınanlara zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Bu nedir peki? Şöyle anlatılmış eserlerde Allahu Teala'nın gazabının değil de rahmetinin her şeyi kuşatması zatının esas amacının yarattıklarına azap etmek değil merhametli olduğunun bir göstergesi. Lakin alimlerimiz burada bir dipnot yazıyor ve paylaşıyorlar bizlerle. O da şudur. Bunu hafife alarak nasıl olsa Allahu Teala herkesi affedecek dememek gerekiyor. Çünkü Allahu Teala'nın isimlerinden hem bir tanesi adil olmasıdır. Orada zaten bir insan kendi kendine kendini yargılayacak noktaya gelecektir. Hiç kimse onu yargılamasa bile artık yalan atmak gibi bir lüksü olmadığından dolayı kendi nefsine bile sorsa ben cidden şu haldeyim diyecektir. Kendini kınıyacaktır. Dilin değil ayağın Cinsel organın, gözün, derinin konuştuğu, kulağın konuştuğu bir zamanı düşünün. O yüzden rahmeti, merhameti konuşurken dengede gitmek gerektiğini unutmayın diyor alimlerimiz. Değerli dinleyenlerim, Allahu Teala kendisini esasen zorlayan hiçbir güç irade olmadığı halde Sırf kullarına teminat vermek için kendisine farz bir şey de haram kılmış. Kendi nefsine farz kıldığı şey rahmeti ki haşa buna zorlanacak hali yok. Her şey zatından geliyor. Haksızlık ve zulmü de haram kılıyor kendine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutsi hadis olarak aktarıyor. Kutsi hadis neydi? Allahu Teala'dan naklen aktarıyor sözünü. İşte kutsi bir hadis. Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım ve onu sizin aranızda da haram saydım. Bu nedenle sakın ha birbirinize zulmetmeyin. Bu da ne kadar merhametli olduğunun bir göstergesi değil midir? Allahu Teala'nın rahmetinin gazabına üstün geldiğini aktarmıştık. O zaman şöyle diyelim: Rabbimizin Esmaül Hüsnasında güzel isimlerinde neler vardır? Aklımıza gelenler: rahmet, mağfiret, kerem sahibi. Bağışlayan değil mi isimler? Bu şekilde birçok ismi şerif var. Gazap içeren isimlerine bakıyoruz. Gerçekten de gazap içeren isimlerden daha fazla rahmet, merhamet, bağış isimleri bunu akla getiren isimler daha fazla. Şimdi o zaman burada bir durup düşünmemiz lazım. Cenneti nasıl kazanıp Cehennemden nasıl kurtulacağını bilmeyen biz kullarına bir kitap göndermesi, doğru yolu anlatması, onun rahmetinin, gazabının geçtiğini göstermiyor mu? Peki Kur'an-ı Kerim olmasaydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'i açıklayan ve bize o yolu gösteren en güzel yol gösteren olmayaydı. Ve bize deseydi ki Rabbimiz Celle Celaluhu, haydi cenneti kazanın, beni razı edin deseydi, biz nereden bilecektik namaz kılmayı, nereden bileceğiz oruç tutmayı, tevbe etmeyi nereden bilecektik? işte bu bile rahmetinin, merhametinin bir, Neticesidir. Hamdü senalar olsun. Ya Peygamberimiz gelmeseydi sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi, namaz yazıyor ama namazın nasıl kılınacağı yazmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Eksik olduğundan değil haşa, tamamlayan bir isim geldi çünkü. Yine, neyi giyeceğiz? Erkekler neyi giymeli giymemeli? Altın ve gümüş olayları. Hacla ilgili... Efendim kaç kez tavaf edilecek? Abdest nasıl alınacak? Bunları biz bilmiyor olacaktık. Ve belki de en önemlisi Allahu Teala'nın affı ile alakalı, merhameti ile alakalı bu bilgileri öğrenmeyecek. Belki de ümitsiz olacaktık. İşte Kur'an surelerinin başlangıcı gazap, şiddet içeren, öfke içeren, korkutucu isimler değil. Rahmet merhameti gösteren iki isimle başlamış. Programımızın başında ne söylemiştik? Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Besmele'nin başlangıcında da var. Rahman ve Rahim. Fatiha-i Şerife'nin ikinci ayetinde de ve yine Rahman Celle Celaluhu ismi var. Rabbimizin rahmetinin gazabını geçtiğini, bir başka örnekle böyle görmüş oluyoruz. Yine, biz kullarının yaptığı güzel amellere, en az on misli sevap vermesi, kötü amellerimizi gerek affetmesi, ya da o kadar bir ceza ile bizi cezalandırması, yine rahmetinin, gazabını geçtiğini anlatır bize. Yine kutsi bir hadis aktaralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin Celle Celaluhu şöyle buyurduğunu naklediyor. Kim bir hayır işlerse ona onun on misli vardır. Veya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 ben ona koşarak vararım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım. Allahu Teala'nın tevbeye ne kadar önem verdiğini az çok biliyoruz. Tevbe demişken tevbenin en kısa anlatımı Hatadan bir daha o hataya düşmemek üzere dönmektir. Ve bir şeyi çabalamaktır. Dönmemeyi murad etmektir. Yoksa ben bir günah işleyeyim ardından tevbe kelimesini kullanayım. Nasıl olsa bir daha aynısını işleyeyim değil. Gerçek tevbenin nasuh tevbesinin böyle olduğu aktarıdır. Eğer lütfen düşününüz, Rabbimiz Celle Celaluhu iyiliklerimizi böyle kat kat kat kat vermeseydi, kötülüklerimizi de onunla çarpsaydı halimiz nice olurdu. Acaba hangimiz bu azaptan kurtulabilirdik? Düşünün gıybet etmeden duramıyoruz. Ya buna on kat verilseydi? Ya on tane iyilik yaptık sadece bir tanesi yazılsaydı ne olurdu? Bizlere bizim kendi aramızdaki muamelemizle muamele etmeyen ve affıyla bizleri her daim bağışlayan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Rahmetle alakalı bir hadisi şerifle devam edelim. Allah Celle Celaluhu Rahmetini yüz parçaya ayırmıştır. Doksan dokuz parçasını kendi katında alı koymuş, birisini yeryüzüne indirmiştir. İşte varlıklar, bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır, rahmet ederler. Hatta bir at, yavrusunun üzerine basarım endişesiyle, ayağını çekip kaldırır. Gerçekten de öyledir. Mutlaka izlemişsenizdir. Koca koca hayvanlar, yavrusuna yaklaşırken kılı kırk yararcasına dikkat ediyorlar. Bir anne, yeni doğmuş bir yavrusuna hatta bir baba bile anne kadar merhametli olmasa da, o bile ne kadar dikkat ediyor... Çocuğunuzu kucağınıza aldığınız zaman ilk doğduğunda sanki düşecekmiş gibi korkuyorsunuz. Pencere kenarına gittiğinizde sanki pencereden aşağı düşecekmiş gibi bazen aklınıza hisler gelmese de onu sevmenizden merhametten gelecektir. Bir babanın, annenin evladı ne kadar nankör olursa olsun olsun ben gene ona dua etmeye devam edeceğim. Ya Rabbi, beni anlamıyor, beni sevmiyor ama ne olur sen onu iyi insanlarla karşılaştır. Hayır üzere bir hayat sürmesine vesileler yarat. Onun canını Müslüman olarak al diyen anne ve babanın da duygusu merhamettir. İşte o Yüz merhametten bir tanesiyle anne evladını, koca hanımını, hanım kocasını, hoca talebesini, talebeler hocalarını, hayvanlar, yavrularını ve birbirlerini seviyorlar. Merhametle davranıyorlar. Bununla alakalı bir hadisi şerif var. Bir keresinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir olaya şahit oluyorlar. Ayrı düştüğü çocuğuna duyduğu özlemden dolayı, çocuğunu görmüş, gördüğü gibi koklayıp, kucaklayıp göğsüne bastıran, emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirtmişler. Esir oldukları için birbirlerini göremiyorlar ya, savaşta esir olmuşlar. Hemen çocuğunu görüyor, seviyor, okşuyor falan. Onu görünce duygulanmış, o kadını işaret etmiş. Siz buyurmuş, bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz? Bu çocuk onun için ne kadar değerli? Ateş atabilir mi? Etrafındakiler asla atmaz dedik diyor. Bunun üzerine buyurdu ki, işte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusunu olan şefkatinden daha merhametlidir. Ay, Hak Celle Celle. Bir ayetinde şöyle buyuruluyor: Zümer suresi. 53. ayet mealen De ki Ey nefislerine karşı Haksızlık yapmakta aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin Zira Allah bütün günahları bağışlar Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok rahmet edicidir Efendim keşke şöyle olsaydı Sadece dilimizden dediğimiz şeylerle iş bitseydi. Yani cumaınız mübarek olsun dediğimizde veya Allahu Teala seni affetsin dediğimizde veya beraat gecen hayırlara vesile olsun, tüm duaların kabul olsun dediğimizde hepsi gerçekleşseydi. Ama neyin nasıl olacağını sadece Rabbimiz Celle Celaluhu karar veriyor. Bir şeyler yapmak, çabalamak gerekiyor. Adım atmadan önce insanlar emekler. Emeklemeden birden koşturan bir çocuk olmamıştır. Bizim de az da olsa bazı şeylerde adım atmamız lazım. Değil mi? Birinci bölümde sizlerle Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden Rahman ve Rahim Celle Celaluhu. Bu kelimelerin ne kadar değerli olduğundan bahsetmeye çalıştık. Peki, biz kimlere merhamet edeceğiz? Daha fazla kimler aklımızda olacak? Onlara geçelim. Bir sıralama yapalım mı sizlerle? Birinci sırada sizce kim vardır? Merhametli, şefkatli davranmamız gereken kimler vardır? Evet, anne babalar. Bir Müslüman hanımın veya erkeğin. Hiç şüphesiz en merhametli olması gereken kişi anne ve babasıdır. Ana babalar dünyada çocukları için ellerinden gelen iyiliği yapan insanlardır. Onlar evlatlarının rahatları için gerektiğinde mallarını, imkanlarını, Bazen o çok tatlı olan gece uykularını, rahatlarını ve güçleri yettiği halde birçok şeyi feda etmeleriyle, onları bırakmalarıyla bilinirler. Ve icap ettiğinde canlarını bile seve seve verirler. Depremde neler yaşandı? Çocuk havuzda boğulurken, onu kurtarayım derken kaç tane baba boğuldu? Ee, iyiliğin karşılığı İyilikten başka bir şey midir buyruluyor Rahman suresinin 60. ayetinde iyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir Böylesine iyilik yapan bir ana babaya iyilikten başka bir şey verilebilir mi Onların bu fedakarlıklarını her şeyi bildiği gibi onu da bilen Rabbimiz Evlatların da onlara Aynı özleriyle davranmalarını emrediyor. Tavsiye etmiyor. Bilakis bir emir var. İşte İsra suresinin 24. ayetinde mealen bu konu şöyle aktarılır. Onlara alçak gönüllülükle rahmet kanatlarını ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et buyruluyor. Bu okuduğum Kur'an-ı Kerim'deki bir ayettir. İsra Suresi'nin 24. ayetidir ve bu Allahu Teala'nın bir emridir. Dikkat ettiyseniz. Böyle böyle böyle böyle böyle böyle de buyuruyor Allahu Teala. Böyle dua edeceksin. Bize emrediyor. O zaman biz de tekrar edelim. Aklımıza yerlesin iyice Ya Rabbi Onlara alçak gönüllülükle Rahmet kanatlarını ger Diye buyurdu Mevlamız Ve duamız şöyle Rabbim Küçüklüğümde onlar beni nasıl Yetiştirmişlerse Şimdi de sen Onlara öyle rahmet et Amin Ne yapmış olduk Rabbimiz Celle Celaluhu bize emretmişti. O emri yerine getirdik. Anne babalarımıza öyle dua ettik. Kime ettik bu duayı? Kabul merci'in neresi? Hepimizin Rabbi, eşi benzeri olmayan, tek olan Celle Celaluhu. Anne babaları unutmayacağız. Bununla alakalı olarak bir kıssa var akılda kalan bir kıssadır. Ve sağlam bir kıssadır bu, bir masal değildir. Anlatılıyor birçok eserde, sizden önce yaşayanlardan, üç kişi bir yolculuğa çıktı. Akşam olunca, yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat, birazdan öyle bir ses geldi ki, hepsi korktu, bir baktılar, O girdikleri mağaranın kapısı, bir delik düşünün, kocaman bir kaya ile kapanmış. Eyvah dediler, ne oldu şimdi? Uğraştılar, yerinden hiç kımıldamıyor kaya. Birbirlerine dediler ki, bizim bunu gücümüzle kaldıracak halimiz yok. Gelin, Allah rızası için yaptığımız bir şeyler varsa, onu söyleyelim, ''Rabbimize dua edelim.'' Yoksa dediler, A -a, ''Bu kaya bizim ölümümüz olacak.'' İçlerinden biri söze başladı. ''Allah'ım dedi, benim çok yaşlı bir annem, babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden, çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime hiçbir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrılmıştım. Onlar uyumadan önce de dönemedim.'' Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş kalmış. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce de ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde ne kadar bekledim bilmiyorum ama uyanmalarını bekledim. Çocuklar geldi etrafımda açız açız diye sızanıp duruyorlardı. Nihayet uyandı annem babam. Onların sütlerini içirdim, evlatlarımı da doyurdum. Sonra şöyle dua etmiş. Ya Rabbi, şayet ben bunu senin cennette görmeyi arzuladığım için yapmışsam, senin vereceğin rahmeti ümit ederek yaptıysam, şu kaya sıkıntısını ne olur başımızdan al? Sonra... Allah'ın izniyle kaya biraz aralandı ama çıkabilecek kadar değil, azıcık bir hava girişi oldu. Bir diğeri söze başladı. Allah'ım dedi, benim amcamın bir kızı vardı, sen herkesten daha iyi bilirsin. Onu çok seviyordum, ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. Bir yıl acayip bir fakirlik vardı, kıtlık oldu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 120 altın verdim, kabul etti. Ona sahip olacağım zaman dedi ki, ''Sen Allah'tan korkmuyor musun? Dininin uygun görmediği bir yolla beni elde etme.'' O anda en çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde, Kendinden uzaklaştım, tevbe ettim ve amcamın kızına verdiğim altınları da geri almadım. Hayatım boyunca da ona bir kez kötü gözle bakmadım. Ya Rabbi, eğer dedi ben bu işi senin rızan için yaptıysam ki sen biliyorsun ne olur, şu sıkıntıyı uzaklaştır. Deyince o kaya biraz daha açıldı. Ama yine dışarı çıkılacak kadar bir aralık yok. Üçüncü adam da düşündü biraz. Aklına geldi. Allah'ım dedi. Sen herkesten ve her şeyden daha iyi biliyorsun ki ben işçiler tutmuştum. Parasını almadan giden bir adam dışında hepsinin ücretini verdim. Adam gelmeyince ücretini almayınca ben de adamın parasını çalıştırdım benden alacağını. Biriktirdim, şu işte kullandım, bu işte kullandım ve bu para çok büyüdü. Bir gün bu adam yanıma geldi. Ey Allah'ın kulu dedi. Hatırlıyor musun ben senin yanında işçiydim evet. Acele gitmem gerekiyordu. Şu kadar zaman çalışmıştım. Paramı ver. Ben de dedim ki gel benimle. Şu karşıda gördüğün develer, sığırlar, koyunlar var. İzliyor musun? Evet görüyorum dedi. İşte dedim bunların hepsi senin. Adam inanmadı. Ey Allah kulu dedi. Sen benimle alay mı ediyorsun? Vallahi dedim seninle alay etmiyorum. Sen buradan gittin ya, evet, senin alacağın vardı. Onunla kendi parama karıştırmadan ticaret yaptın. Ya Rabbi, O adam biliyorsun geride hiçbir şey bırakmadan hepsini önüne katıp sevinçli bir şekilde gitti ya eğer bu işi sırf senin rızan için karşılığını senden bekleyerek yaptığım bir iş ise ne olur bizi kurtar deyince mağaranın ağzını tıkayan o kaya Allah'ın izniyle açıldı onlar da çıkıp gittiler. Bu hadisi şerif Anne babaya rahmet ve merhametle muamele etmenin Allahu Teala'nın rızasını kazandıran ve insanı zor anlarında sıkıntılarından kurtarmaya yardımcı olan amellerden olduğunu gösteriyor. Kim bilir değerli dinleyenlerim, sizin de aynı şekilde anne babanıza iyi davranmanız zora düştüğünüz bir sırada bu amelinizin hatırına İçerisine düştüğünüz sıkıntıdan kurtulmanıza vesile olacaktır. Hayatımızda acaba sırf Allah rızası için vazgeçtiğimiz, sırf kendi rızası için yaptığımız bir şey var mı? Birine bir para verirken, borç verirken, birini evlendirirken, birine nasihat ederken, birini karşıdan karşıya geçirirken, birine Allah rızası için gel kardeşim iftara derken, birine tebessüm ederken birine dua ederken sırf Allah rızası için yaptığımız bir şey var mıydı? Varsa ne mutlu bize. İşte salih insanların devrinde olaylar hep böyleydi arkadaşlar. Değerli dinleyenler. Salih insanlardı. Bizler de o kıssalarda anlatılan salih insanlar zümresine dahil olmak için anne babamıza ihsanda bulunmalıyız. Peki, bir insan anne ve babasına ilk sırada merhametle, şefkatle muamele buyurmalı demiştik. İkinci sırada kim var sizce? Anne babadan sonra hanımlar için koca, koca için hanım ve çocuklar. Üçüncü sırada da çocuklar var. İnsanlar arasında kendilerine rahmetle muamele edilmesi gereken en önemli grup, karı ve kocadır. Hanım ve kocamız, en yakınları olmaları bir insanın ve vaktimizin büyük bir kısmını kendileriyle geçirdiğimiz için, şefkatimize en çok hak eden kişiler. Onlara göstereceğimiz şefkat ve merhamet nedeniyle Rabbimizin Celle Celaluhu bizleri cehennemden azat etmesi, cennete girdirmesi ihtimalimiz var, ümidimiz var. Yine çocuklar dedik, çocuklar deyince, sizlerle Ayşe annemizin radıyallahu anha anlattığı bir Olay var. Bu olayı paylaşmak istiyorum. Şöyle başlıyor annemiz. Bir gün diyor sırtına iki çocuğunu almış. Fakir bir kadın geldi. Ona üç tane hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Tam öteki hurmayı yemek için ağzına götürmüştü ki diyor. Çocukları kendi hurmalarını yediler ya annesinin hurmasını da istediler. Kadınca hazırlıyor, e, o da aç. Yemek istediği bu hurmayı da çocuklarına bölüştürdü. Kadının bu tutumuna hayran kaldım diyor ve bu yaptığını eve geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattım. O da buyurdu ki bu şefkati sebebiyle Allahu Teala o kadına mutlaka cenneti vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmıştır. Şimdi anneler ve babalar, kendiniz anne baba olmadan önce, annenin ve babanın kıymetini bilemiyorsun değil mi? Hak vereceksiniz. İlla ki insanın tecrübe etmesi gerekiyor o konuda bir şeyler söyleyebilmesi için. Evet doğrudur. Anne babalar çok iyi anlarlar. Babalarımızın yırtık ayakkabılarını, üç yerinden sökük ve yamalanmış pantolonlarını gören bir insan, elbette ki babanın değerini daha iyi anlamaktadır. Ne zaman ki kendi oğlu ve kızı olduğunda kendi zevklerinden ödün vererek kıyafetlerinden veya nefsinin istediklerinden oğlunun veya kızının isteklerini yönelen bir insansanız o zaman anlıyorsunuz. Hele hele kaybettiğiniz zaman Allahu Teala'ya uğurladığınız zaman anne veya babanızı her şey daha yerinde oluyor. Kendi evlatlarınızdan bir terbiyesizlik gördüğünüzde, nankörlük gördüğünüzde, kalbiniz kırıldığında, yüreğiniz incindiğinde, parçalandığında, acaba ben anne ve babamın ciğerini ne kadar zedeledim, yüreğini ne kadar incittim diye düşünüyorsunuz. Tabi iş işten geçmiş oluyor. Ve merhamet göstermemiz gereken dördüncü sırada çocuklardan sonra akrabalar var. Kendilerine yine rahmetle muamele etmemiz gerekenler. En azından onlara İslami konuda zaafları varsa o konularda tebliğde bulunmak en önemli olaydır. Eğer itikat olarak doğru bir itikatdalar, tamam. Ama yanlış bir itikatları var. Bazı şeyleri bilmiyorlar mesela. Helal haram nedir? Haram selamlık nedir? Mesela bilmiyordur. Bunları anlatmak lazım. Allahu Teala'nın dinini anlatmak lazım. Ayrı görüşler ora olabilir. Bazı sıkıntı veren imtihanlar olabilir. Bu konuda da bağırarak, çağırarak, gönül yıkarak değil, yine şefkatle anlatmak, muamele etmek lazım. Değerli kardeşlerim, bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Benim dedi, öyle bir kalbim katı ki, ne ağlayabiliyorum, ne bir şeye üzülebiliyorum, niye ben böyleyim? Bakın, ne güzel bir insan aslında, yani... Kendi eksiğinin hatasının farkına varabilmiş erdemli bir insan. Niye ben böyleyim diyor. Bugün bizlerin doktora gidip de niye başım ağrıyor, niye kolumda bir uyuşma var dediğimiz gibi. Şöyle buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyaçlarının giderilmesini ister misin? Yetime merhametle davran, başını okşa, yemeğinden yedir o zaman kalbin yumuşar ve ihtiyaçların giderilir. Merhametli olmamız lazım. Ve komşular beşinci sırada. O kadar çok hukukumuz var ki, Müslüman bir kul komşularına da oldukça dikkat etmeli. Onlara da eğer dini konuda bilgileri asla onları kırmadan düzgün bir lisanla anlatmalıyız. Bir ihtiyaçları var, rahatsız oldular, efendim onların yanında olmalıyız. Sadece haram olan şeylerde helallik, haramlık çizgilerinin aşıldığı mevzularda bu konularda onlara yardımcı olmayacağız. Onun dışında insani ilişkilerde elimizden ne geliyorsa Hepsini yerine getireceğiz inşallah. Bazı komşular üç hakka sahiptir. Bazıları iki, bazıları bir. Ne demek bu? Vaktimiz yok ama kısaca özetleyeyim. Mesela bir hakka sahip komşular var. Onlar kimlerdir? Akraba ve Müslüman olmayan, ehli kitap veya müşrik olan komşularınız. Bunların sadece komşuluktan, ''Bir hakkı vardır size.'' Ne demektir bu? Çok fakirler, e siz çorba pişiriyorsunuz, yan tarafınızdaki kişi açlıktan ölmek üzere ama müşrik veya işte itikadı bozuk. ''Bana ne ya?'' diyemezsiniz. ''Bir hakkı vardır.'' Hastaysa, elinizden geliyorsa ilgileneceksiniz veya çorbanızı paylaşacaksınız. Öyle dinler arası diyalog gibi dinleri birbirine çorba etmek değil... Maalesef yıllarca bu kılıf altında bunu anlattılar. Dinler arası diyalog değil, insanlar arasındaki diyalog olur sadece. O da dediğim gibi müşrik olan, Allah'a inanmayan birisi de olsa, zordaysa yardımcı olacağız. İki hakkı sahip olan komşular vardır. Bunlar da komşularımız. Neden iki hakkı var? Hem komşular, hem bak komşu hakkı bir ve Müslüman oldukları için iki hakka sahip oluyorlar. Bir hakka sahip olan sadece komşuluk hakkıydı. Ama Müslüman bir komşunuz var, iki hak var. Hem Müslümanlık hakkı hem de komşuluk hakkı. Peki üç hakka sahip olan komşunuz nedir? Hem komşunuz bir, hem Müslüman iki, hem de akrabanız. Yanınızda, yanı başınızda veya bir doğmuş uzağınızda olan e, komşunuz, aynı zamanda akrabanızsa hem de Müslümansa üç tane hakkı vardır. Buna göre de dikkat etmemiz gerekiyor. Hayvanlar peki onlara merhamet etmeyecek miyiz? Elbette edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şerifinde anlatılıyor. Peki, İslam kardeşliği yok mu? Süremiz yetmediği için aktaramadım. Bazen insanın kendi kardeşinden, ana, babi, bir, ana baba bir kardeşten daha fazla hukuku olur Müslüman kardeşlerin. Elbette merhamet edeceğiz. Efendim hayvanlar mı en son? Hayır. Bitkiler de var. Şu yeryüzünde öyle çok Allah'ın yarattığı Celle Celaluhu mevzu var ki görüp göremediğiniz. Saygı duyacağız. Efendim ben şu ağacı nasıl olsa bahçemde ektim ve benim bana aittir bu. İstediğim gibi dalını kırarım, istediğim gibi keserim. Yapamazsınız. Zulmederek en azından yapamazsınız. Eğer onun inci bir dalı varsa kırılacağını bile bile o dala basamazsınız. Çünkü dünyada hiçbir şey size, bize ait, kimseye ait değildir. Biz emanetçiyiz sadece. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allahu Teala'nın sizleri, bizleri, Müslümanları affeylemesine ümit ediyoruz. Ya Rabbi ne olur günahlarımızı bağışla. Bizleri bağışla Ya Rabbi. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden bizleri muhafaza eyle. İyi insanlarla bizleri haşre eyle. Ya Rabbi son nefeste imanla göçmeyi nasip eyle. Allah'ım, bir dahaki seneye, şu beraat, günü ve gecesine ulaşıp ulaşamayacağımızı bilmemekteyiz. Ulaşamayacaksak, senin rızanı almış bir şekilde, Müslüman olarak, kul haklarından kurtulmuş bir şekilde ölmeyi, ve son nefeste rahat bir şekilde buyurun, Eishadu en la ilahe illallah. Ve eishadu en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Die bilmeyi, bunu gönülden, anlamını bilerek ve inanarak, hem dilimizle, hem gönlümüzle ifade edebilmeyi nasip eyle. Çocuklarımızın eğitiminde aciziz. Allah'ım ne olur, bugün, Gece sabaha kadar senin öyle güzel kulların var ki onların duasını geri çevirmezsin. Ne olur şu duamıza onların duasını da ekle. Sana zor yoktur Allah'ım. Ya Rabbi, çocuklarımızı önce sana karşı itaatkâr eyle, İslam'a itaatkâr eyle. İyi insanlarla karşılaştır, namazı, iffeti, tesettürü çok sevdir onlara. Bizler iyi örnekler olamadık. Ne olur? Sen onlara iyi örnekler göster. Bizi de temizle. Borçları var kardeşlerimizin. Borçlarımızı ödeyebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, hiç kimseye bizim boynumuzu eğdirme, el açtırma. Cehennem azabından koru. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendim, Programımızın sonundayız. Buluşmak, dualara kalsın. İnşallah, unutmazsanız, isim olarak birbirimizi analım, bir dakikamızı verelim. Hatta bir insanın ismini diliyle, efendim, zikretmek, üç saniyemizi mi alır bilmiyorum. Ben onun sözünü vereyim size, siz de ne olur onun sözünü verin. Bu kardeşinize, bu abinize, Ne olur dua edin. Oldu mu? Adam olmamız için, evlatlarımızın Allahu Teala'nın istediği gibi olması için. Ne olur? Duaydin. Ben akşam ezanından sonra söz veriyorum. Gece saat 12'ye kadar, 1'e kadar telefonu arada bakacağım. Tüm kardeşlerime ismen kim isim yazdırdıysa bitirene kadar dua edeceğim. Allahü u Teala'nın izniyle. Kimin duası kabul olur bilinmez. Biz kimiz? Ama aynısını sizden istiyorum. Anlaştık mı inşallah? Instagram'dan eğer kullanıyorsanız veya kullanan bir arkadaşınız vardır. En son bir paylaşım yaptık. Ne yazıyor? Beraatimizi alabilmemiz ümidiyle demiş. Halil İbrahim sofrası yazıyor. İbrahim Soydan Erden diye arattığınız zaman çıkar. İsimlerinizi yazın Acizane dua ederiz. Duada ne var? Siz de inşallah dua edin. Anlaştık mı? Peki. ismen ben edeceğim okuduğum isimleri. Siz de lütfen dua edin. Hepiniz en emin olana emanet olunuz. Efendim geceniz olsun. Akşam zaten hocalarımızın sohbetleri vardır. O sohbetleri birbirinize duyurunuz, ilan edin. Dinleyelim. Oğlum efendim, bir sonraki beraat... Kurtuluş gecemize buluşabilmek, kavuşabilmek ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.